1258 numaralı konu, Hazreti Ömer, E. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği hakkındaki sözleri, Peygamber vefat ettikten sonra, Ensar, bir emir bizden, bir emir de sizden olsun, dediler. Siz bilmez misiniz, Peygamber hayattayken Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını emretti. Acaba hanginiz Ebu Bekir'in önüne geçmeye razı olur, dedi. Ensar da, Ebu Bekir'in önüne geçmek hususunda Allah'a sığınırız, dediler.